Hasan Erseli Ekonomi Notları. Günaydın Hasan Bey. Günaydın abi. Ee, nasılsınız Ömer abi bugün yok. Ee, evet. Kopenhag'da o yüzden birlikte programa devam ediyor olacağız. Fırsattan istifade. Şey yapalım böyle bir olay yok. Ortalık hiç iklim değişikliği yok diye bu Serhat Bey'le konuşmuş ya onları <gülüyor> evet. referans verelim iyice kızsın bize. Haberi olmayabilir bir 10 gün kadar ama 10 gün sonra bu işin acısı <gülüyor> ikimizden de <gülüyor> çıkabilir <diye> geliyor bana. <gülüyor> Bugün aslında yine iklim değişikliği ile ilgili bir şeyler konuşalım diye konuşmuştuk. Evet. Hem e, iklim değişikliği sorunu ve iktisat Ya da iklim değişikliği ve iktisat sorunu Artık hangi taraftan baktığımıza göre değişen bir durum Bu konuda çok az şey biliyoruz Bir İngiltere maliyesini yayınladığı Bir adet rapor vardı e, Bundan ötede pek böyle ete kemiğe gelir e, Nasıl bir maliyet ödüyor olacağımız Ya da nasıl bir maliyetin sonucunda Anlaşamıyor olduğumuzu konuşmamıştık Fazlaca Evet e, Şimdi e, e, Ortalıkta Şöyle bir sorun var. Niye konuşmadığımızın e, açıklamak için söylüyorum. Şimdi e, sanayileşme başladığından bu yana dünyada e, çevre üzerinde olumsuz etkiler yapa, e, yaratan bazı olaylar olduğu artık e, herkes tarafından kabul ediliyor. Yalnız olaya bakarsak yani geçmişten gelen bir... E, İktisadi gelişme modeli e, çevre üzerinde bu noktaya geldiğimizde çok büyük zarar verdiğini e, kabul etmiş oluyoruz. Ama olay geçmişte olmuş. Bu önemli bir nokta. Hı hı. Tabii şu anda da olmaya devam ediyor. Ama olay başladığı için yani şu anda belli bir ekonomik yapı var. Belli şekilde üretim yapılıyor. Bunda çevre üzerinde belli etkisi oluyor. Hı hı. E, bu e, yapının oluşmasına yol açan kararlar da geçmişte alınmış. Şimdi işin birinci yönü. Şimdi i̇kinci e, yönü e, bugün bu olayın ciddi olduğunu nihayet kabul ettik. Yani dünyadan bahsediyorum. Hı hı. İşte böyle garip insanlar var. E, bilmem kim bilmem kime ne yapmış da ondan dolayı bu işin tümü yanlışmıştır falan diye. Onları dışarıda bırakırsa kabul edildi. Evet. Fakat korkulan olay ne? Gelecekle ilgili bir şey. Yani şu anda Korkutucu şeyler var. Gelecekle ilgili de daha büyük zararlar ve telafisi imkansız zararlar olması olasılığı yüksek görünüyor. Hı hı. Şimdi buna dikkat edersen zaman burada çok önemli bir şey. Geçmişte alınan kararlar gelecekte kötü sonuç doğurur. Bu konuda bugün karar alalım diyoruz insanlara. Hı hı. Geç, olacak olan zararlarsa... Tam anlamıyla saatta dışsallık denen bir olay. Yani ben bir şey yapmıyorum, siz de bir şey yapmıyorsunuz. Ama ortak yaptığımızın sonucunda ikimiz de kötü etkileyen bir şey ortaya çıkıyor. Peki bunu e, yani kastederek yapmadığımıza göre ben size zarar vermek üzere bir şey yapmak diye niyetim yok, sizin de yok. Sadece e, bir yan etki olarak ortaya buna. çıkıyor. Evet. Bu zararı diye soru sorduğunuz zaman ben deniz... ...akıllı bir insan olarak... ...zahat halinizin ödemesini teklif ediyorum tabii. Veya hiç ıslık çalıyorum. yani Ödeme üzerime almıyorum. Hı hı. Şimdi bu iktisatta çok önemli bir konu. Ve bu iktisatçıların çok iyi bildiği bir konu. 20. yüzyılın başından beri... ...bu konuyla uğraşırlar ve... ...aslında bir düşünürseniz... ...iktisadi yaşam... ...öyle Robinson Crusader'in... ...yan yana dizilmesiyle olan bir dünyada olmaz. O hı hı. hayaldir. Yani genelde... Bir arada yaşıyoruz, şehirde yaşıyoruz. Kimi e, korneye basıyor, gürültü yapıyor, kimisi ani fren yapmak zorunda e, kalıyor, sizi korkutuyor. Böyle olaylardan düşünün. E, çevre kirlenmesine kadar çeşitli olaylarda biz e, piyasa dışı yollarla ekonomide karar alan diğer insanları etkiliyoruz. Yani i̇ktisadın en önemli olayı da budur, bir arada yaşamanın. Evet. Sonucudur. Şimdi bunu e, yokmuş gibi davranmanın pek bir anlamı yok. Fakat e, piyasa lafı burada önemli. Eğer ben e, size sunduğum hizmetin fiyatını attırırsam bu bir piyasa yoluyla sizi belki hoşunuza gitmeyecek bir tekliftir. Bu durumda şuna karar verirsiniz. işte o e, hizmeti e, bu kişiden alayım mı yoksa başkasını bulayım mı? Piyasa içerisinde yapılan kararlar. Burada böyle bir piyasa olayı yok. Burada ben bir davranışımla size zarar doğurabilecek bir şey yapıyorum. Yarar da doğurabilirim. Onu Hı -hı. da ödemiyorsunuz. Yani ben bir bir davranışta bulunurum. O davranışın sonunda mesela evimi çok güzel bir bahçe yaparım. Siz de komşumsunuzdur. Siz evinizin de değeri yükselir. Çok güzel bir bahçeye bakıyor diye. Hı -hı. Ama ben bunu yaparken, eğer bir gelip de bak, sizin evinizde güzel bahçeye bakıyoruz. bana şu kadar para verin demem mümkün değil şimdi bu Ama kanalizasyonu bizim bir bahçeye akıttığınız zaman iş değişiyor galiba biraz. Efendim? Kanalizasyonu bizim bahçeye akıttığınız zaman iş değişiyor. O zaman da şey yani benim bahçemde mesela gübreledim ve müthiş bir kötü koku sizin Hı -hı. evine çöktü. Sorduğunuz zaman ya ben size bir şey yapmıyorum bahçeminde gübre tutuyorum Hı -hı. demem de. de. Bu işin ters yönü. Şimdi çevrede böyle bir şey var. Yani bu kararları alanlar işte kendilerine ya da başkana zarar versin diye bunları almadılar. Ama sonuçta böyle bir olay ortaya çıktı. Şimdi bugün de tedbir alalım deyince peki bunun faturasını kim ödeyecek sorusu çıkıyor. Şimdi eğer bir otorite olsa mesela belediye değil mi? Diyebilir ki mevzuatı geçiriyorum siz böyle bir şey yaptıysanız ödeyeceksiniz veya işte öbür taraf ödeyecek neyse. Hı hı. Yani bir karar otorite var otoritenin o kararına karşı. Sonuç olarak gidebileceğiniz en fazla mahkeme var diyelim itiraz ederseniz. Mahkeme de derse ki bu böyledir. Bu iş burada biter. Ama dikkat edelim burada ya sonuçta ya belediyenin idari otoritesine ya da mahkeme yoluyla yargı otoritesine karar veriyorsunuz. Bu ülke içinde niyetiniz varsa bu mekanizmayla e, üzerinde iyi düşünmek haliyle bir soruna benzeyecek. Ama gelelim uluslararası düzeye. Şimdi kim kime verecek ki biri ülke yapmazsa ne olacak? Bunu çözmek zor. Bu nedenle de ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. İyi ben yapayım ama e, ülküler yapmazsa sonuç değişmeyecek. Hı hı. O zaman herkes birden şu anda söylenen lafa benzer bir şey söylüyor. Avrupa Birliği'nin söylediği. Herkes yaparsa ben de yaparım. Şimdi herkes aynı lafı söylerse hiç kimse bir şey yapmaz. Ki üç aşağı beş yukarı bu da bir çeşit danışıklı dövüş değil mi? Ee... Aha şimdi bu kötüye gide gidebilir iyiye de gidebilir biraz iyi, e, yani iki taraf da söyleyeyim. Şimdi böyle bir sözlerin hakim olduğu bir toplantı e, tabiri yerindeyse deyim yerindeyse e, şuna benzeyebilir Ya bu konuda çok fazla kamuoyu birikti e, bir, bir birikim oldu. Bu tepkileri bir boşaltacak bir ortam yarayatalım bir e, yani bakın farkındayız filan diyelim. Yani uyutalım Bu sonucu varabilir Niyet odur demek istemiyorum Yani uç noktaları söylüyorum Ama ikincisi de Yani kamuoyunun bu kadar çok hassas olduğu bir konuda Vurdum duymazlığa devam etmek Mümkün değildir O halde demin söylediğimiz konuda bir anlaşmaya varalım Tamam hiç kimse Ne Çin'e ne Türkiye'ye Ne Hindistan'a emir veremez Tamam bu anlaşıldı ama Bu ülkelerin insanları da Ya bu da kötüye gidiyor biz de elimizden geleni yapalım derlerse bir noktada buluşabilirler. Şimdi benim e, hissim diyeyim, Kopenhag'da bu ikinci nokta hakim durumda. Hı hı. E, şimdilik. Ama e, şeyi, e, sonuç ne olur? Onu kestirmek zor. Peki, şimdi buradan, arkasından bir e, rakamlardan biraz bahsetmek gerekiyor. Şimdi, e, Sorun şöyle anlaşılıyor. Ee, bu maliyetli bir iş. Maliyet epeyce yüksek. Ee, üstelik de teknolojik gelişme olmasını gerektiriyor. Yani bu hı hı. sürecin devam etmemesi için ekonomik gelişmenin dayandığı teknik bazın değişmesi gerekiyor. Yani çevreyi kirletmeyen teknolojilerin bulunması gerekiyor. Bu tür şeyleri bulmak da söylemek gibi değil. Bayağı zor bir iş ve çok kaynak bulanmasını gerektiren ve bir tabii iş. Bir yandan da var olan e, iyi kar kaynaklarını, büyük kar kaynaklarını fenalde tıkayan bir durum. Yani petrol ve otomotiv'in tabii, yerine tabii. başka bir şeyler koymak demek tabii, mesela. Tabii. Çünkü e, bunu da şey yapalım. Yani Bir petrol şirketini düşünün. E, petrol şirketi bundan para kazanıyor. O şirkete mesela diyeceksiniz ki kardeşim sen bundan sonraki araştırma e, fa faaliyetlerini işte rüzgar enerjisine yönelt atıyorum e, ve sana şu şu şu şu şekilde olanak veriyorum ki yani senin petrolden çekip buraya gitmen halinde karın biraz düşse bile çok da düşmez hı hı. E, yani ne bileyim devlet garantisi bile verebilirsiniz ki işte petrolden yerine buna geç filan diye e, ama bunun sonunda devlet garantisi vermek ne demek e, vergi gelirlerinden toplanan bir kısım parayla onun ürününü satın alacağım veya araştırmasını finanse edeceğim diyorsunuz. E, Şeyde bunu da toplumun izni almak lazım. Yani toplumda dersek ki adam petrol şirketiydi, paraları kazanıyordu. Şimdi rüzgar şirketi oldu, yine paraları kazanıyor. Hı hı. Bunu bir türlü ikna etmek gerekiyor. Bunun ülkeler içinde yapılabildiğini varsaysak bile ülkeler arasında bu ikna sürecinin yürümesi zor. Şimdi burada bazı ülkeler var. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri bunlar gelişmiş e, gelirleri, yüksek ülkeler. E, diyebiliriz ki bunlar e, şey yaparlar. E, bu e, Bunu isterlerse e, finanse edebilirler. E, bu mali olanakları var. Çünkü bunlar zengin ülkeler. Fakat gelişmekte olan ülkeler bunu Yapmakta çok zorlanırlar. Bunlara destek verilmesi lazım. Şimdi bir konu da burada ortaya çıkıyor. E, diyor ki peki ama ne kadar bu? Yani bunların yükü de bizim üzerimize inecekse bu inanılmaz derecede e, gelişmekte olan ülkelerin vergi veren bugünkü nesli üzerinde bir yük yaratacak. E, onlar da bu yükü taşımak istemiyorlar. Siz kendi işinizi kendin yapınız. Bize ne geliyorsunuz diyorlar. Ee, şimdi e, e, bu e, şekilde bir baktığımız zaman bu tür ülkelerin yükünün e, ne olabileceği konusundaki e, rakamlara bakmak gerekiyor. E, başta değindiğim gibi çok fazla çalışma yok. Ama çalışma yok da değil. Hı hı. E, e, mesela e, Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nin bir senaryosunun rakamı söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın bu iş kesin rakam budur, bu müthiş bir çalışmadır diye değil, bir fikir vermek için. Çünkü bir başka senaryo da de destekleyeceğim. Bu da bu gelişmekte olan ülkeler için yıllık bazda 100 milyar dolar civarında harcama yapılması gerektiği söyleniyor. Ee, bir de e, Commonwealth'ın e, Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu'nun bir senaryosu var. E, ama bu senaryo e, farklı varsayımlardan hareket ediyor. Yani birisi ıslak durum, birisi kuru durum gibi. O teknik <gülüyor> şimdi ben de bilmiyorum. O da 90'a yakın bir rakam buluyor. Yukarıdaki rakamı alalım. 100 milyar dolar. Şimdi 100 milyar dolar büyük rakam. Ama ne kadar büyük rakam? Mesela bu rakam gelişmiş ülkelerin şu anda gelişmekte olan ülkelere verdiği yardım var ya. Evet. Ondan az. Evet. Bir daha rakam vereyim. Avrupa Birliği'nin nominal olarak şey yapıyorum. Tabii tam karşılaştırabilir değil. Bu biraz daha yüksek çıkar o zaman. Şu andaki şeyi ulusal gelirini ölçtüğümüz zaman 18 trilyon dolar. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri 14 trilyon dolar. Yani bu 100 milyar dolar, hadi diyelim ki fiyat etkilerini falan da aldık, biraz dağıttık. Bu rakamlar yanında dehşet bir rakam değil. Gelişme. Bir de tabii gelişmekte olan ülkelerin bu gayrete hiç katılmayacaklarını da düşünmek doğru değil. Yani onlar da bir katkıda bulunacak. Ama açık olacak özellikle teknolojide şey yapıyorum. Dolayısıyla niyet varsa bu bulunur. Bu yola gidilebilir. Ben bu söylediklerinizden niyet bozuk gibi bir yere varıyorum ama de. erken mi varmış oluyorum? E, şöyle bir şey var. E, Niyetin ben bozuk dediğim zaman şöyle bir noktadan ayırt etmemiz lazım. Benim anlaşma niyetim yoksa Kopenhag'a gitmezdim. Hı -hı. Değil mi? Hiç kimseyi de göndermezdim. Yani devlet başkanlarını saymıyorum. Bazıları gelebilir, bazıları gelemez. O, Hı -hı. o Yani bir kusur değil o. E, ama ya bir şey umuyor insanlar. Fakat büyük bir itimansızlık var. Ben yapsam bile. Hı hı. Hani Avrupa Birliği içinde bile bir önce konuşuyorlar. Yani ben yaparsam sen yapar mısın ki bunlar birlik içindeler. Evet. Ee, Avrupa bile Amerika Birleşik Devletleri konusunda hani acaba yani gidecek misin diyor. E tabii bunu bilmem 100 küsür ülkeye 190 ülkeye yaydığınız zaman bu çok artıyor. O yüzden e, bir Güvenceye ihtiyaç. Bu güvenceyi alabilecek bir mekanizma da yok. Yani ben evet dedim yapmadım. Ne yapacaksınız? Ee, çok zor. Ancak benim iyi niyetimin devam edeceğine inanmanız lazım. Tam da aslında istenilen şey böyle bir iyi niyet yerine e, zorunluluğun olduğu bir mekanizmanın var olması ile ilgiliydi. Her ne kadar çok uzakta kalmış olsa da Kopenhag'da. E şimdi bu ne, nasıl yapılabilirdi? Yani akla gelebilecek ne olabilirdi? Mesela Birleşmiş Milletler değil mi? En yaygın olan uluslararası kuruluş evet. o e, Birleşmiş Milletler derse ki, yani bakın bu kurallara uyun, uymadığınız takdirde uluslararası e, topluluk e, size karşı müeyyide uygulayacak. Şimdi bazı konularda yapılmıyor mu bu, işte, nüfus evet. dersi falan filan. E, ve diyebilir ki Birleşmiş Milletler'in bu kararları, e, tabii makul bir çerçeve içinde kaydıyla e, alınan bunlara uymayan ülkelere, e, mesela IMF'e... E, Bundan sonra artacak rolünde Destek vermeyecektir İşte daha da işi Şey yaparsa şu olabilir Ama Birleşmiş Milletlerin e, Herhalde Güvenlik e, konseyinden geçmez bu karar bu, Genel kuruldan geçmesi lazım Gino 190 ülkenin Büyük desteğinin alınması lazım hı hı. O aşamaya gelmeden önce Bir şeylerin iyi oturması Kabul edilmesi lazım Bir de bu konuda Sürprizlerle karşılaşılacağını da bilmek lazım. Şimdi Ömer bunları çok işlediği için yani benim o alana girmem e, alemi yok ama bu e, iklimle ilgili e, bilgiler çok hızlı değişiyor. Çok e, oynak e, bir alan yeni bulgular geliyor falan. Hı hı. Bunu şunun için söylüyorum yani bu 100 milyar dolar demiş pardon 1 milyon dolarmış diye bir sonuç çıkmaz ama 100-150 olabilir falan yani bu evet. kolay iş değil. Net hesap e, maliyetin aslında mümkün değil gibi. E biraz biraz zor bir şey. Bilmediğimiz şey, faktörlerin çok olduğunu, e, iş işte yaptığımız e, önemli olduğu bir alan. E, yani e, açık radyoda Miktar Bey'i her zaman dinliyoruz. E, bu e, atmosferik olayların ne kadar e, zor olduğunu oradan öğrendik. Bu arada bir şey daha hatırlatayım. İktisadın iki büyük ismi yani çok önemli ve matematiksel iktisada çok büyük katkı yapmış piyasa mekanizmasının e, özelliklerini, özellikle de dinamik özelliklerini bulmuş olan Aarov ve Hurwitz İkinci Dünya Savaşı'nda meteoroloji subaylarıymış. Hı hı. Oradan bildikleri için <gülüyor> bu, bu işler zordur diye oradaki olayları iktisada taşıdıklarında çok büyük bir atılım e, yaptılar. Tabii çok büyük katkıları var bu, buldukları şeyler çok o, şey ama bu alan zor bir alan. Ama böyle bir niyet olursa burada olay da anlaşılırsa o zaman bunu da beklersiniz. Yani bir Hintli bilim adamı da bunu anlar. işte ee, Çinli bilim adamı da anlar. Türk bilim adamı da anlar. Ve ondan sonra da onlar da kendi kamuoylarına evet biz 100 milyar dolar bekliyorduk ama şu şu şu nedenlerle 120 oldu dediği zaman o zaman biz de anlarız. Hı hı. Dolayısıyla bu nokta çok önemli. O yüzden de bu Kopenhag'da biraz iyimsel bir şey söylemek istiyorum. Diyelim ki anlaşma zimini oluştu fakat anlaşma oturup bir maddeler imzalanmadı. Bence hiçbir sakınca yok. Yani niyetin oluşmasından sonra onun formal hale gelmesi olayı sadece yapma karar verdiklerimizin e, belgelenmesidir. Hı hı. Yani bir e, biz iyi geçinmeye karar verdiysek sonra e, iyi geçinliyoruz, e, bundan sonra birbirimizi rahatsız etmeyeceğiz şeklinde bir imza atımız mesela bir barış anlaşması e, iyidir. Olmasında büyük yarar vardır fakat olanı belgelemektir. Şimdi bu niyet ortaya çıkarsa Kopenhag'da önemli bir atılım e, sağlanmış olur. O bile olur. E tabii buna gidebilecek bir de hani ortak deklarasyon çıkarsa o çok daha da iyi aslında buradaki sıkıntı galiba bir miktar şunla da bağıntılı ee, uluslararası ilişkilerde genellikle söylediğiniz gibi bir ritim benim gördüğüm kadarıyla genelde hani olan şey yani e, bir şeylere dair bir karara gitme yönünde bir karar ortaya çıkıyor ardından bu karar ne şekilde formüze edilececeğizse yavaş yavaş şekilleniyor Ancak burada e, iklim değişikliği ile ilgili temel sıkıntı galiba tam da bunu bekleyecek vakit olmaması ama mekanizmalarımızın hiçbirisinde bu kadar hızlı. Reflesk, refleks göstermek üzere var edilmemiş olması. E, yani normal temayülle e, durumun kritikliği zaman açısından birbirini tam olarak tutmuyor. E, evet. E, şimdi bu, e, bu da çok önemli bir nokta. Çünkü e, o, uluslararası topluluk e, bu e, anlaşalım dedi ve evine gidip e, anlaşmanın imzasını beklerse Kaybedilecek zamanı telafi etmek imkansız. Hı hı. Şimdi o çok ciddi bir sorun. Ee, ama şöyle bir şey olursa tamam bunlar yapılacak. Şu anda benim elimdeki imkanlarla ne yapabilirim? Ben ona başlıyorum. Hı hı. Şimdi bu mesela şey olabilir. Ufak tefek farklılıklarla e, yani birisi ben %15 indireceğim dedi. Birisi %20 indirdi. O %15'de öteki de gitsin. Ama sonra anlaşma imzalınca belki ortalıkta bir yer vardır. 18-19 orada buluşurlar. Hı hı. Ama hiç bir biri 15 üzerinden bir şeyler yapmaya başlarsa o zaman bir başarı vardır. Ama şunu görürsek tamam gittik orada konuştuk. İşte fikirlerimizi karşılıklı söyledik. Aydınlandık geldik. Anlaşma yapılınca başlarız. Bu işi hani ipe un sermek olur. Evet. Risklerden biri de bu. Mesela hani demin söylediğinizi desteklemek babında... Sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da maliyetinin ne olacağını çıkarmak çok kolay değil. Yani Birleşmiş Milletler mesela iklim mültecileriyle ilgili 2 sene önce e, 20 sene içinde böyle bir kavramın oluşabileceğini varsayıyor idi. E, şimdi Uluslararası Göç Örgütü'nün dün açıkladığı bir rapor var. Sadece geçen sene geçtiğimiz sene 20 milyon kişinin iklim sebebiyle, iklimle bağıntılı sebeplerle göç etmek zorunda kaldığını ortaya evet. koyuyor. Tabii. Yani bunların hepsi aslında hesaplanabilir maliyetin ötesinde ve bambaşka hem sosyal hem Tabii. ekonomik maliyetleri yanında Tabii. getiriyorlar. Bu konuda çalışma da yapılabilir ee, ve bazı rakamlara da ulaşılabilir. Şeye dikkatinizi çekerim, Joseph Stiglitz'in e, bir başka iktisatçıyla yazdığı bu Irak Savaşı'nın maliyet kitabı var. Evet. Orada e, şimdi adını anımsayamadım hanım iktisatçı önemlidir. Çünkü o Amerikan kamu maliyesinin bütün detaylarını bilen çok önemli bir insan. O çalışmada e ki metodolojinin e ya benzer bir şey. O ne yapıyor? Savaş için kaç lira harcadık onu bulmak kolay hesaplara baktığı Hı -hı. zaman. Ama bunun yan etkileri e orada yaralanan bir askerin yaşam boyu kaybettikleri Hı -hı. tedavi masrafları. İşte yani benzer şeyleri hesaba kattığınız zaman Amerikan devletine doğrudan ve dolaylı olarak gelen yükün ne olduğu konusunda bir rakam çıkıyor ki işte o İşturyan dolar oradan çıktı. Hı -hı. Şimdi bu şey doğru mudur hesaplar diyebilir, onu ben bilebilecek şeyde değilim ama o metodoloji çok öğretici metodolojidir. Tıklisin katkısı da burada. Bu Hı -hı. olaya böyle bakmak gerekir diye. Benzer türde hesaplar yapmamız e, gerekiyor. Mesela bu iklimdeki e, değişmenin insan sağlığı üzerinde bir etkisi yok mu? Göç üzerindeki etkisini şimdi söyledim. Belki şehirlerin yeniden oluşturulması gerekecek. Hı hı. E, yani ne bileyim kimini korumak için bir şeyler yapılacak. Kimileri e, önden vazgeçecek. Bir kaba şey çıkarılabilir. Bu neye yarar? Tedbirin maliyeti bu. ...tedbiri almazsak... ileride ortaya çıkabilecek maliyet bu... ...şimdi bir de topluma onu sunmak lazım... ...yani biz bunu bugün... ...şu kadar ödemezsek... ...yarın bu kadar ödemek zorunda kalacağız... ...o evet. yarının da... ...yani illaki canım bana ne... ...ben zaten 20 yıl sonra öleceğim diyebilirim ben rahatlıkla... Evet. ...güzel ama... E, ...demin bu iş değişkendir derken... ...onu da söylüyor... ...o da önemli yani 20 yıl değil de... ...ya 5 yıl sonra olursa... ...benim yaşamımda olacak... Ama bugün aldığım karar onu değiştirebiliyorsa o zaman ben de bir ikinci defa düşünmek zorunda kalacağım. Hı hı. Ee, bunun sağlanması gerekiyor. Ee, bunun sağlanması da bir tek Kopenhag'lı olacak şey değil. Yani Kopenhag sonrasında her ülkenin kendi içinde bu kampanyayı devam ettirmesi ve kamuoyunun desteğini alması gerekiyor. Bu tür önlemlerde ya ben bir kanun geçiririm uygulanır ben yürüyeceğini sanmıyorum. Yani kamuoyunun ikna olmadığı bir vergiyi almak mümkün değildir. Evet. Aslında istenilen daha çok var olan mal, var olan vergilerden nerelere doğru ağırlık verileceği, teşviklerin ne tarafları olacağı falan filanla ilgili gibi en azından şu anki aşamada. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu işte Şemsiye grubu var. Kopenhag'da. Amerika Birleşik Devletleri'de bunun parçası. Dün itibariyle bir adet ödül dağıdılar. Fosil ödülü. Petrol ve ...kömür lobilerine ülkeleri içinde verdikleri destek sebebiyle mesela. Yani e, durumlar aslında bir miktarda siyasi tercihlerle de evet, şekilleniyor. Çok... Ve bununla birlikte de hani Türkiye'ye gelince mesela Türkiye hükümetinin anlatacağı e, şeyin çok da... ...bu tarzda olacağını beklemek mümkün mü emin değilim. inşallah diyebiliyorum sadece. E, yani ben de orada bir e, korkum var. E, çünkü... Canım e, ekonomi bu kadar sıkışmış bu kadar problem yaşıyorken e, bugün bizim e, refahımızı bugünkü yarın yani 24 saat sonra evde değil bugünü kurtarmak şeklinde bir e, söylem çok daha e, çekici gelebilir. En büyük tehlike bu çünkü tek tek ee, evet. hükümetlerinde 3-4 sene 2 sene 1 sene gibi zamanlarda seçimlerde yüzleşecekleri dediğiniz evet. gibi seçmenler var. Ee, bu, bu nokta çok önemli. Bakın popülizm dediğimiz zaman e, aslında e, popülizm e, az gelirli insanlara yardım etmek şeklinde anlaşıldığında çok doğru bir şeydir. değil mi? Hı hı, Evet Ama popülizm o değildir. Yani popülizm diye e, rahatsız edilen iktisatçıların takıldıkları konu bu şekilde günlük olaylarla idare edip geleceği boşlamaktır. Hı hı. Ve gelecekte büyük sorunlara yol açacak günlük kararlar almak diye popülizm eleştiriliyor. E, gördük ki bu popülist e, davranışlar yani sadece işte ne yapalım bizim demokrasimiz az gelişmiş deyip Türkiye'de rastlanan ya Arjantin'de az gelişmiş deyip orada rastlanan bir olay değil. Bunlar her yerde e, ortaya çıkıyor e, ve bunu aşabilen politikacılar işte büyük politikacı olarak e, anılıyor. Oysa yani insan aklına geliyor ki yani adam politikacıysa popülist olmamalıdır çünkü niye bir ülkeye başbakan seçersiniz? Bugünü ben zaten düşünüyorum yani kendi mı siz de düşünüyorsunuz ve ona ihtiyacımız yok. Hı hı. E, ama birisin de ya bitir çocuklarımız onlar filan değil de o da devlettir. Devlette de yönetimde hükümet vardır. Hükümette bunu düşünür diye işte orada popülizm bundan çok tehlikeli oluyor. E, yani. E, hayal kurmak için bir sebep yok. Ona katılıyorum. Ama hiçbir şey çıkmaz bu işten diye düşünürsek. E, o, e, o hayırlı bir yere varmayacağız. Şey evet. e, tam da ikilem bu. E, birazdan da zaten Ömer abiye bağlanacağız. O da tamam. e, bize söyleyecek ikilemin ne boyuta geldiğini en tamam. azından. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Hasan Erselli Ekonomi Notları